Hanım 34 yaşında evli, çocuklu, aşırı hassas ve ince düşünceli biriymiş. Bu zamana kadar insanları memnun etmek için çabalamış durmuş. Yapacağı işlerde, atacağı adımlarda sürekli düşünen ve yanlış bir şey yaparsam tedirginliği yaşayan birisiymiş. Meral Hanım genellikle olayların ve durumların olası kötü sonuçlarını düşünür, vicdan azabı duyar, suçluluk hissedermiş. Aldığı kararların her zaman doğru olması gerektiği baskısı ile bazen eyleme bile geçemez kararsız kalırmış. Aile hayatında, evliliğinde, sosyal ilişkilerinde kendi istek ve ihtiyaçlarını hep ikinci planda tutarak başkalarına hizmet etmeyi önceler böylece daha az suçluluk hissedeceğini düşünürmüş. Hal böyle olunca etrafındaki insanlara istemeden de olsa zarar verir. Böylece suçluluk duygusundan kaçtıkça suçluluk psikolojisine daha çok gömülürmüş. Eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar, arkadaş ilişkilerine yaptığı bazı seçimler nedeniyle sürekli kendi hatasını ve yanlışını düşünür. Bunları zihninden bir türlü atamazmış. Benim yüzümden olduğu inancıyla yaşamanın ağırlığı altında ezilir dururmuş. Evet, bakalım bugün uzmanımız suçluluk psikolojisine dair bugün bizlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar, muhabbetler yine bir adım adım insanla bizler evlerinize geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyelim. Yine bir Ramazan gününde böyle bir uyku mahmurluğuyla ama böyle bir dinginlik haliyle sanırım tam da terapi saatine denk geldi diyorum. Ben çok seviyorum bu vakti böyle öğleden ikin diye yol alınca o içindeki o dinginlik, Ruhuna, diline, haline, ahvaline yansıyor sanırım insanın. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bunu öncelikle söylüyorum. Ve bizle Ramazan ayında yeni tanışanlar varsa Ramazan ayı boyunca Salı ve Perşembe günleri bizler 16'da bu ekranlarda... Psikolojik destek vermeye gayret ediyoruz sizlere. Kimlerle? Çok güzel konuklarla tabii. Onlardan birisi bugün sevgili arkadaşım Esra Ceylan. Ve bizler bugün suçluluk psikolojisini konuşacağız. Varsa böyle içinizde her olayda benim yüzümden oldu, ben yaptım oldu, ben yapmasaydım olmazdı gibi söylemler ve düşünceler zihninizde geziniyorsa işte tam da sizin seansınız olacak bir program. Ve suçluluk psikolojisi kiminle konuşuyoruz? Doktor Psikolog Esra Ceylan. Buradalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Esra? <gülüyor> Tubacığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah'ım. Eee şimdi güzel bir konu. Evet. Suçluluk psikolojisi bence ihtiyaca binaen olduğunu düşünüyorum. Seninle konuşmak da ayrıca keyif verecek. İzleyenlerimize konuya başlamadan önce bir hatırlatma yapayım müsaadenle. Şu an ekranda gördüğünüz efendim adım adım insan Instagram hesabından bizlere sorularınızı yazın. Suçluluk hissettiğiniz şey... Lütfen bunları yazın. Belki üzerinden kaç yıl geçti, ama hala hissediyorsunuz. Hiç önemi yok. Duygularınız bizler için önemli, düşünceleriniz önemli. Yeniden revize etmek için bir fırsat bu program. Adım adım insana yazmaya başlayın diyorum. Ve Esra, şimdi suçluk psikolojisi nedirle başlayacağım? Çünkü e, yani hani bir tanımı var ama evet. içinde duygu olan bir şey. Suçluluk duygusu psikolojisi nedir Esra? Evet yani aslında suçlu hissetmek çok sağlıklı olan bir duygu bir hata yaptığımız zaman bir nevi bir ön alarm sistemi ee, o hatayı düzeltmek için Allah bize böyle bir e, duygu silsilesi vermiş aslında çok sağlıklı ihtiyacımız olan bir şey hatta suçlu hissetmeyen bir insan aslında bir psikolog açısından psikopati belirtisidir toplum içinde çok tehlikeli ve zararlıdır ee, üzerinde konuşulması gerekir ama her şeyin dengesi olduğu gibi e, suçluluk hissinde de dengeyi kaçırdığımız zaman Tuğba e, suçluluk psikolojisinin konusuna giriyor. Nedir? Yaptığın herhangi bir duygu ya da yapmadığın birazdan bu kısımlara geleceğiz. Evet. Herhangi bir duygu, olay, düşünce hakkında bağlantılı veya orantısız utanç duygusu, suçlu hissetme duygusu gereğinden fazla... Bir konuyu unutamama da girer bu işin içerisine suçluluk psikolojisine. Fakat biz aslında sağlıksız suçluluğu genel anlamda şöyle değerlendiriyoruz. Meral Hanım'ın örneğindeki gibi her an kendisini hata yapmak üzereymiş gibi hisseden, hep birilerinin gönlünü almaya çalışan, hep mükemmel olma çabasında olan bu patoloji öyküsü aslında. Bu tam bir patolojik kesinlikle. olan, olması gereken suçluluk duygusu, taşımamız gereken o mahcubiyet hissinden çok farklı bir Çok öykü. farklı bir konu. Hı hı. Diğeri ne kadar doğal değil mi? Aslında Allah o kadar güzel bir sistemle yaratmış ki bize. Zaten insan olmanın özünde kendimize layık olanı yapıyoruz. Hata yapıyoruz. Bunun için yaratıldık zaten. Hatalarımızı, yani hatasız olmak gibi bir şey zaten bizden beklenmiyor. Böyle bir şey zaten ütopik bir beklenti. Ama Hatanın üzerinden ders alıp yola devam etmek. Onun için utanma duygusu çok değerli aslında. Olmasın. Fakat patolojik olan kısma gelince işte orada bir takılma var. Her an birilerinin gönlünü almam lazım. Acaba bir şey dersem alınır mı? Şu işi yaptım bundan dolayı böyle oldu. Benim yüzümden şu şu şu noktalara geldi. Şöyle yaptım çocuğum bundan dolayı şu an bunu da yapıyor gibi ya da çok alakasız şeyler bile olabiliyor biliyor musun ben geldiğinde seni çok güler yüzle karşılamamış olsaydım acaba geçen programda bir şey mi yaptım bana mı surat asıyor ki bile bir suçluluk psikolojisinin Kesinlikle. belirtisi. Belki ben uyumadım yani uyumkusuz <gülüyor> geldim yayına değil mi? Belki canım sıkkın. Evet. Bunu düşünmüyor suçluluk psikolojisinin gömülen kişiler. Evet. insanların suratlarını izliyorlar, bakışlarını izliyorlar, hal ve hareketlerini izliyorlar ve benim yüzümden bana kızdı ben bir şey yaptım. Evet. Patoloji işte aslında. Kesinlikle. Diye. Kaştan, gözden, mimikten her an okuma halindeler ve gerçekten tetikteler aslında. Ee, böyle insanlar başkalarının kendilerine e, bir şekilde aralarının bozulmasını istemeyip hemen mesela bir ortamda bir gerginlik oldu. Hemen mesaj atarlar. Ya söylediğime kırılmadın değil mi? Hı hı, bir problem mi var? Benim yüzümden mi oldu acaba? Falan gibi. Hep böyle bir telafi hareketleri bir vardır. Bir kontrol mü? İnsanların duygularını kontrol etme, ne oldu? Evet aslında güvensizlik hissi var Tuğba zaten özünde. Birazdan bu konuya geleceğiz hı. zaten. Bu güvensizlik hissini her an her şey çok yolunda olsun. Aman ağzımızın tadı bozulmasın mantığıyla e, hep böyle bir yetersizlik. Kusurluyum ve birileri beni beğenirse, birileri beni onaylarsa, insanlarla ilişkilerim iyi giderse sevilirim. Hı hı. Aslında arkasında yatan mantık bu. Meral Hanım da öyle hiç durmadan tetikte. Ee, ve böyle diken üstünde. Aslında çok fazla verici. Elinden geleni fazlasıyla yapıyor her hali konuda. Rahatsız, bu hali insanları rahatsız etmiyor mu? Ya sürekli seni kontrol eden, yani sürekli gözüne bakıyor bir şey mi oldu, bir şey mi yaptım, ay çay kötü mü olmuş, yemeği beğenmedin mi, rahat evet. mısın, ay olmadı mı? Evet. Çünkü sen böyle birisinin yanında olmak istemezsin. Ee, rahatsız edersin ve hata da yaparsın. Sanırım çok göze mi batar bu durumlar? Ya şöyle her şeyin dengesini kaçırdığımız zaman karşıdaki kişi de bunu zaten bir şekilde sözel olmasa bile ruhunda hissediyor Tuba'cığım. Onun için karşıdaki kişi de Fazla nezaket böyle bir şey duymuştum bir hocamdan. Altında öfke barındırır. Ee, fazla nezaketten ya da fazla düşünülmeye de gerek yok. Birazdan bu konuya geleceğiz zaten geleceğiz. alma verme dengesi. Evet evet yani şimdi suçluluk bilgisayarını çok güzel özetledik. Evet sağlıklı ve sağlıksız sağlıklı. patolojik olan kronik olan suçluluk bizim her an kendimizi e, telafi etme çabasında olduğumuz, kendimizi başkalarına onaylama ihtiyacında olduğumuz aman şundan yaptım böyle mi oldu? Birincisi bu. ikincisi de geçmişte yaptığımız gerçekten bir hata da işlemiş olabiliriz. O konuyu bir türlü unutamamamız, kabul edemememiz, ben nasıl bu hatayı yaparım diye hiç durmadan geçmişte o anı yaşamamız. Kendini affedememe de bir suçluluk psikolojisi. Ne giriyor? Ayna oradan geliyor. geliyor evet. Evet. Peki o zaman sevgili izleyenler merak ediyorsanız. Beni hani bu kadar geniş bir, bir giriş yaptı sevgili Esra, Su, suçluluk psikolojisinin türleri var şimdi o türlere gireceğiz biraz. Kendinizde hangisinin olduğunu bilirseniz o kaynağı daha sağlıklı kurutalım ya da oraya farklı bir tohumlar, gübreler bir bakımını yapalım hepimizde. Şunu bilelim lütfen e, hepimiz için suçluluk psikolojisi tamamen ortadan kalkacak diye bir şey yok, bu bizi insan yapan bir şey. Ne demek? Dikkat etmem gerekiyor hareketlerime. Karşımdaki kırılabilir, incinebilir buna evet düşünmeliyim ama bunu her dakika, her saniye zihninde tutarak davranmak başka bir şey. Bir de bu hassasiyeti hayat felsefem yapmak başka bir şey. Müslümanca olanı, İslami olanını o doza getirebilmek değil mi meselemiz? Evet. Peki suçluluk duygusunun türlerini senden baştan aşağı alalım. Uzunca bir soru olacak cevabı daha doğrusu. Hı hı. Söz sende. Şimdi suçluluğun aslında biraz önce giriş yaptığımız birincisi her an, her dakika daha ortada hiçbir şey yokken kendisini kusurlu hisseden insanlar. Tek kusuru kusurlu hissetmek olan insanlardan bahsediyoruz. Bu kişiler çocukluğundan itibaren yetersizlik duygusuyla bir hata yaptım, bir şeyleri toparlamam lazım, düzeltmem lazım duygusuyla büyütülmüş. Eleştiriye çok maruz kalmış olabilir. Beklentili ebeveynlerle, büyümüş. Bunun için mükemmel olmak zorundayım hissine sahip kişiler olabilir. Yani yüz almadın, neden 95 aldın, yüz almadın diyen anne baba aslında o çocuğa 95 almanın lezzetini değil, o eksik olan 5 puanın yetersizliğini veriyor. O eksik olan 5 puan yıllar sonra nasıl çıkıyor? Ben yetersizim. Ben bir şeyler yapmalıyım ki her an birilerinin gönlünü almalıyım. Her an onaylanmalıyım etrafımdan. Bu birincisi. Her an kendisini kusurlu hisseden e, ve genelde şöyle derler saçımı süpürge ediyorum herkesin hep iyiliğini istiyorum ama hiç kimse bana aynı şekilde yaklaşmıyor diye de diğer insanların nankörlüğünden aslında e, şey yaparlar yakınırlar bu tarz insanlar. Hı hı. İkinci kısım bir hatayı bir eylemi yapmış ve bunun üzerine suçluluk hisseden kişi. Bir diğeri... Bir şeyleri yap, yapmayanlar da girer bu arada. Yani bir şeyi yapmamak da bazen bir hatadır. Keşke şurada şu sözü söyleseydim, keşke şurada şu tedbiri alsaydım başımıza bu gelmeyecekti gibi şey de olabilir. Geçmişe dair eylem üzerinden suçluluk. Bir diğeri şimdiki zaman. Şu anda yapman gereken bir şeyler var. Mesela projeni yazman gerekiyor Hı -hı. ama kalkıp harekete geçmiyorsun. Bu da çok korkunç bir suçluluk hissedir ki erteleme e, e, rahatsızlığı, hastalığının da bir nevi altında yatan şey budur aslında. Bir de şu var Tuğba çok ilginç aslında bunu Türk toplumu çok yaşıyor. Hı -hı. Mesela kardeşi e, ya da arkadaşlarının ekonomik durumu iyi değil ama kendisinin ekonomik durumu çok iyi. Kendisini suçlu hissediyor bazı insanlar bundan dolayı. Hı -hı. Mesela bir tanıdığı e, rahatsız ama kendisi rahatsız değil. Bundan dolayı suçluluk hissediyor. Bunu telafi etmeye çalışıyor. Çok ilginçtir bu ve bu tür toplumunda çok fazladır. Çok enteresan. Bunun altında yatan şeyi e, incelemek lazım. O kişilerde tabii o bilinç altında ne oldu erken çocukluk dönemi ya da sonradan etkileyen bir şey ama e, sanki o e, edinimi kendine layık görmüyor gibi. Evet, yani. evet. Yani ben mutluyum ama sen mutlu değilsin. E, yani. Hani empati ile sempati deniyor ya, empatide de denge. Hı hı. Gereğinden fazla empati aslında empati değildir. Hı hı. Karşımızdaki kişinin bizi onaylamasını istememizdir. Çocuğu olup olmayanlar arasında en çok gördüğümüz şey değil midir? Hani Birinin evet. çocuğu olmuyorsa, diğerinin çocuğu varsa hani, e, yani bir şey söyleyemiyor, sevemiyor, çocuğunu çağırmıyor. Hani evet. Çocuğu yokmuş gibi davranıyor. Evet. Suçlu hissediyor bu çocuğu ona ait olduğu için. Evet. Onun yok çünkü diye. Bu da başka bir türü suçluluğun. Bunlara gireceğiz. Bunlar ne yapmalı? Şimdi biz bunları evet tespit ediyoruz ama neler yapmalıyız? Tam bunu böyle hissediyoruz ama ardından şunu yapmalıyızı birazdan söyleyeceğiz. Onu söylemiş olalım. Programımızla ilerlerken e, böyle 50 dakikalık bir program süren var bu arada. Onu söylemiş olayım sana. Tamam. Onların hepsini sığdıralım. Tamam. Evet <gülüyor> bunu da söyledik. Yani kendi imkanları fazlaysa birinden, zenginse, iyi ise, evet. evet. başarılıysa <gülüyor> suçluluk hissedebiliyor. Evet kesinlikle. Evet. E, temel anlamda aslında suçluluk hisseden kişilerde biz bu şekilde bölebiliriz, ayırabiliriz. Fakat yine söylediğim gibi suçluluk psikolojisinin asıl patolojik olan kısmı her an kendisine suçlu hisseden kişidir Turba Hepsinin tek tek şeyleri de zaten böyle ben yaklaşık 20-25 madde yazdım. Ee, bir bekliyorum. sürü çözüm yolları var inşallah. Hepsini tek tek konuşalım. Ee, Süper. Peki e, sebep olduğumuzu düşündüğümüz eylemler oluyor yani. Ya hani az önce bahsettik. Oradan biraz örnekler verelim istiyorum. Şöyle. Mesela bir anne düşünün. Kızını istemeye geliyorlar. Diyor evet, ki, evet. Cık, yok diyor, daha iyilerine layıksın sen diyor. Onaylamıyor. Kız istiyor aslında. Yani bana uygun, ben evlenmek istiyorum. Şimdi geldi diyor anne ya da baba. Buna şer koyuyor. Daha geliyor, anne yine eliyor, baba yine eliyor, istemiyor. Biz bunları çok e, seans odalarında geldikleri zaman danışanlar ne zaman geliyorlar biliyor musun? 40-41 yaşlarında geliyorlar bizlere. 20 ile -20, 20 30 yaş arasında bir sürü talibi çıkmış ama aile bir şekilde önlemiş, olmamış. Ee, anne babaları daha sonra bizim yüzümüzden yalnız kaldı diyor, bir suçluk hissediyor. Yani kendilerinin yaptığı eylemle, şimdi burada ben şey diyorum, Suçluk hissetmek istemiyorum deme zaten hisset yani. Ben kötü bir psikolog muyum şimdi? <gülüyor> Esracığım ne yapabilirim yani bunu burada sen burada bir şey yapmışsan bunun bedelini ödeyeceksin o evet. zaman ne yapacaksın kızının şu an evet. ne istiyorsa nasıl bir hayat istiyorsa anne babalığını telafi et burada diyorum. Evet. Burada aman nasip değilmiş ya tabii ki her şey böyle de Hı. şimdi sen orada bir bedel ödemelisin bu kızın önüne çıkan kısmetleri engellemişsin biraz hayatın içinden gerçeklerle anlatalım şu meseleleri. Çok Ekran da. başında çok fazla var anne babalar farkındalık uyandıralım istiyorum Esra özellikle bu Ramazan ayında. Pek çok aslında örnek verilebilir. Gerçekten geçmişte yapılan hatalar zihnimizi bizim çok şey yapıyor, zamanımızı alıyor. Bir çalışmada haftada bir kişinin 5 saat kendi kendisini aslında suçlu hissettiği çıkmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hepimiz aslında böyle sonuçta hepimizin hataları var Tuğba geçmişe dair de. Ee, burada bir kere gerçeklik algımızı tekrar bir yenilememiz lazım. Ben insanım hata yapabilirim. Ama bunun e yolları var. Tekrar bunun bedellerini, kefaretlerini ödeyebiliriz. Şimdi birincisi şuna bakacağım. Geçmişte kaldı mı bu konu? Geçmişte kaldı. Şu an bu konuyu hiç durmadan düşünüp hataya bazen o kadar odaklanıyoruz ki Tuğba. Hatayı düzeltmeye vereceğimiz enerjiyi yaptığımız hataya ah vah tühle geçiriyoruz. Bunun yerine ne yapmam lazım? Soruyu değiştirmem lazım. İçinde bulunduğum durumda ben neleri kontrol edebiliyorum, neleri kontrol edemiyorum? Kontrol edemediğim şey ne? Vaktinde, geçmişte yaşadığım olay. Kızımı... İstediğim birisine, kızımın çok onaylamamasına rağmen vermem. E, tüpü açık unutmam ve büyük bir kazaya neden olmam. Sevdiğim birisinin vefatına neden olmam. Neler neler oluyor? Kazayla Kaza, insanlar ölüyor. Kazaları. Ya da o zamanlar pedagoji kitapları okumuyordum ama çocuklarımı çok iyi yetiştirmedim. E, belki yeri geldiğinde çok sakıştırdım, çok eleştirdim. Şu an çok gerçekten mutsuz insanlar. Anne babalar çok fazla böyle var şimdi. Suçlu. Kendisini suçlu Kesinlikle. hissediyor. Ya da işte diyor ki ben sağlığıma dikkat etmedim. Bundan dolayı şöyle bir hastalığım oldu, çocuğumda şu çıktı. Mesela anlatabilirim daha onlarca yüzlerce bilerek yaptığımız ya da bilmeyerek yaptığımız yanlışlar var. Kontrol edemediğim şeyleri fark etmem lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Şu an yapabileceğim şey hatayı düzeltmekse, böyle bir imkanım varsa, aynı biraz önce verdiğin örnekteki gibi, Hatanın neresinden dönersem kardır. Hemen elimden geldiğince bunun bedelini, kefaretini ödemeye çalışıyorum. Şöyle olabiliyor Tuğba, benim bir e, fi tarihinde bir danışanımdan hayalen hatırladığım bir hikaye. E, dedesi telefon etmiş konuşmak istemiş. E, delikanlı ya of puf sonra konuşuruz diye açmamış mı? Bir şekilde zaman ayırmamış mı? Sabahına dedesinin vefat haberi geliyor. Şimdi bu telafisi mümkün değil gibi görünen bir şey. Belki dedi üzüldü belki üzülmedi bunu da bilmiyoruz o ayrı mesele bu bir muamma ama e, bu delikanlı şey ama çok üzgün çok zor bir durum. Hepimiz bence aynı duygu hissederdik. hissederdik. Şimdi böyle bir durumda ben ona şunu tavsiye ederdim ya da hepimizin geçmişte yaşadığı şeylere eğer telafisi mümkünse, mümkün değiliz. değilse birincisi bedel ödeyeceğiz Tuğba. Hataların bedeli, kefareti ödenmelidir. Bize bu iyi hissettirecektir. Çünkü hayatta denge var. Hatta bir hadisi şerif var yanlış hatırlamıyorsam. iyiliğin ardından kötülüğün ardından iyilik yap ki diye bir şekilde dengeyi bulmamız lazım. ben e, hata yaptığımı hissettiğim anda sadakayı çok önemserim ve sadaka çok veririm. Bu bizim aslında kefaretlerimizden bir tanesi olabilir. Bunu hemen hayatımıza sokalım. E, fark ettiğimiz anda mümkünse o hatanın cinsinden bir kefaret Aynen. çok önemli. Şimdi mesela biz bu dedesine telefon edemeyen kişiye, konuşamayan dedesini üzdüğünü düşünen kişiye şunu söyleyebiliriz. Huzur evlerine gitmeye ne dersin? Dedelerin, yolda gördüğün dedelerin ya da akrabalarınız vardır. Amcaların vardır. Dedelerinin kardeşleri vardır. Onlara daha sık telefon etmeye, onların dualarını almaya ne dersin? Hemen Hatta şöyle olabilir Tuğba düşünsene bir dede üzülmüştür ama sen bunun üzüntüsüyle pişmanlığıyla öyle harekete geçmişsindir ki onlarca dedeyi sevindirmişsindir. Şöyle olabiliyor bir grubun toplu mesela arkasından konuşuyor Hı. ki bir kere şunu fark edelim. Her türlü yargılama kibirdendir. Lütfen herhangi bir topluluğun arkasından, genel geçer cümlelerden sakınalım. Allah bizi korusun böyle hatalara düşmekten. Ama yapabiliyoruz. Yaptık diyelim. E tek tek tüm herkesten helallik isteyemem. O zaman ne yapabilirim? O insanlar adına sadaka verebilirim. Onlar için dualar edebilirim. Ya da bir hata yaptım. o hatam sonucunda trafik kazası olsun mesela. İnsanlara bu konuda bilgiler verebilirim. Yaşadığım hata, hata üzerinden bir yolculuğum var, kişisel yolculuğum var. Bu kişisel yolculuk belki başkalarına bir gün ilham olacak. Bu ne biliyor musunuz biraz tekniği gibi? Bu aslında anlattığımız, bizim halk diliyle anlattığımız olay. Yaşadığımız suçluluk psikolojisine sebep olan travmatik olayın tedavi şekli. Evet. Tramvaya dönüyoruz, o benzeyen olayla eşleştiriyoruz ve duygumuzu onarmaya çalışıyoruz. Evet. Düşüncelerimizi yeniden düzenlemeye çalışıyoruz benzer olaylarla evet. paralellik gösterdi çok güzel bir örnekti işte bunlar aslında teknik bizim seanslarda kullandığımız şeylerdi bunları izleyenlerin böyle çantasına atması gerekiyor. Bir de Tuğba bazen hakikaten e, imkanlarımızda oluyor eğer imkanımız varsa lütfen gidip kalk kırdıysak özür dileyelim e, kendimizi kötü hissetmek aslında sağlıklı bir e, yani anda kalmamızı engelliyor. Bunun yerine konuyu hallet hemen çözümünü sorun. Esra çok güzel bir şey söyledi. Diyelim ki böyle bir şey yaptı suçluk psikolojisi hata etti gitti. Esra çok özür dilerim hakkına girdim yapmamam gereken bir şey yaptım dedim. Ama sen de ben bunu sittin seni unutmam seni de affetmem Tuba dedin. Evet. Ben o suçluluk psikolojisi ne yapacağım? Tam gerçek hayattan verelim bu örnekleri. Şimdi burada pişman olduk mu? olduk. Sağlıklı suçluluk hissi, sağlıklı utanç duygusu neydi? Aktivasyon gerektiren bir şey. Pişman oldum, harekete geçtim, özrümü diledim. Bundan sonrası Tuğba karşıdaki kişinin içsel yolculuğu. Şimdi her konuda suçlu kusurlu hisseden insanlar da bunu yapıyor işte. Ay ne olur işte aman kimse benim hakkımda kötü düşünmesin. E aman işte ne yiyelim Esra ne istersin dışarı çıkacağız işte et yemeğimi yiyelim, sebze yemeğimi yiyelim, nereye balık mi yiyelim, nereye gidelim. Bana fark etmez. Gerçekten fark etmez diye düşünüyor bu insanlar biliyor musun? Çünkü kendilik sınırlarını bir türlü çizememişler. Biz bu insanlara diyoruz ki sınırlarını çiz. Nasıl Nasıl çizecek sınırlarını? Önce kendisine şefkat uygulayacak. Ama karşımdaki kişi beni onaylamadı. Benden farklı Özru düşünüyor. Özrü kabul etmedi. Ben pişman olup aktive aktivasyona geçtiysem, harekete geçtiysem benim kısmım tamamdır. Ben kefaretimi ödedim. O da Bundan affetmediğiyle sonra... bir bedel ödeyecek. O da On farklı bir şey. Kendi içsel yolculuğu. O bizim meselemiz değil. O bizim burada. meselemiz değil. Ee, zaten... Bu kusurlu, her an kusurlu hisseden insanlara geleceğim tekrar. İşte burada bunu fark etmek lazım. O onun kendi kişisel hayatı. Ben onun her an duygularını bilmek ve duygularını idare etmek zorunda değilim. Her an birilerini memnun etmek zorunda değilim. Alma verme dengesi Tuğba. Her an vermiş, her an vermiş Meral Hanım gibi. Hep başkalarının iyiliğini istemiş. Bu insanlar da biz ne görüyoruz biliyor musun? Suçluluk hissiyle paraleldir. Öfke. Çünkü neden? Almamış. Kendisini fark etmemiş, sınırlarını çizmemiş. Almaktan kastım ne? Birincisi kendisine o şefkat duygusunu sunmamış. Yaradanın verdiği nimetleri kendi kendine zaten zevkle, şükürle almamış. Başkalarına verirken de aslında arka planda şunu söylüyor. Sana veriyorum ya ben, sen de bana bunu ver. Benim ona ihtiyacım var. Benim sana yaptığımı sen de bana yap beklentisi var aslında. Karşılıklı. Biz ne diyoruz? Kendine doldur. Önce kendi kovanı. Uçaklardaki klasik hava maskesi örneği. Kendi kovanı doldur. Ondan sonra bak başka insanları gülümsediğin zaman, başka insanlara iyilik yaptığın zaman işte o zaman dolup taşıyorsun ve karşılığını vermedi mi? Kendi bilir. Ben bunu zaten karşılık beklemek için yapmadım duygusunu biliyorum. Hatta şöyle yap. Ben iyi hissetmek için yapmıştım. İyi hissettin mi? Aa tamam ben evet. alacağımı aldım. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Burada iyilik de yaptım. Bir Müslümanca da davrandım evet. e, oradan sonrası e, hadi ben yaptım sende ne var Hı -hı. demiyoruz Müslüman olarak Hı -hı. İslami inancımıza göre bu da yok. E, bunu da yaptık tamam bundan sonrası benim yoluma bakmam <gülüyor> benim hislerime odaklanmam. Her seferinde kendi hattımıza dönelim şöyle bir baktık başkası hakkında fazla düşüncelere daldık. Ay mutlu mu mutsuz mu benim hakkımda şöyle düşündü mü kalbini kırdım mı ee, acaba benim suçum mu vesaire hemen derin bir nefes alın. Şöyle bir iki dakika deyin ki kendi hattıma dönmeye niyet ediyorum, kendi enerji merkezime. O derin nefes, bir da, derin nefes dahi bilinci hemen zaten fark ettirecektir, farkındalığı arttıracaktır. Daha mantıklı düşünebiliriz. Kesinlikle. Ee, bir şey söyleyeceksin ama suçluluk e, psikolojisindeki nedenler. Aslında anlattık. Biraz daha oraya girelim ardından. Suçlu hissedenlerin fibromiyajji hastalıkları, evet. migrenleri, mide ülserleri neler neler var? Birazdan ona geleceğiz. Anksiyete bozuklukları, takıntı, bunlar çok e, var gördüğümüz. Altında yatan kusurluk şeması dedin, kusurluk yetersizlik şeması. dedin, Kusurluyum, yeterli yetersizlik hissi. Mükemmel olmak zorundayım. Herkesi memnun etmek zorundayım. Değersizim. Bunları çocukluktan alıyoruz. Hiç kimse doğuştan aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi bizim doğuştan sağlıklı bir utanma duygumuz var ve bu iyi ki var. Hatalarımızı telafi etmemiz için yaratılış amacımızın zaten en önemli gereği. Biz peki bunu nasıl değiştiriyoruz? Öğrenerek. Çevremizden yetiştirilme tarzımızla ilgili. Şimdi çok güzel sen harika noktaları görüyorsun. Ben şöyle bir soruyla buraya müdahale Tabii edeyim. Ki. Çünkü izleyen diyecek ki, evet tamam ben yetersizlik şemam var. Ben kendimi kusurlu hissediyorum. Evet. Esra hocam dedi sana peki ben evet. bu kusurluluğumu şimdi nasıl atlatacağım? Tamam kusurlu değilsin denildiği zaman bu gitmiyor. Değerlisin aslında sen denildiği zaman değerli hissetmiyorum hala diyenler varsa ekran başında. Evet. Bu kabullenmiş buradaki dokunuş nerelere gidecek? Valla yapılacak şeyler bir sürü var Tuğba, başlayayım o zaman. Birincisi, alma verme dengesi dedik. Alma verme dengemize bir kere bakalım. Sınırlarımızı çizelim. Karşıdaki kişiye gereğinden fazla veriyorsak, burada bir duralım. Allah bize de bir beden verdi, duygu dünyası verdi. Hayatın merkezi sensin, hayatın öznesi sensin. Kendini bir sınırlarını çiz. Lütfen sana seçenekler, tercihler sunulduğunda tercihlerini ver. İkincisi, öz şefkat. Öz şefkati şöyle anlatıyorum ben, işte o kusurluyum değersizim yanımız bizim şefkate ihtiyaç duyan çocuk yanımız. Eleştirel iç sesimiz aslında. O eleştirel iç sesimiz çocuk yanımız var ya, şöyle düşün, mesela çok sevdiğim bir arkadaşın var, ee, çok değer veriyorsun ve büyük bir hata yaptı. Onun karşısına geçip ona nasıl davranırdın, sarılırdın, Olabilir insansın hata tabii ki yapabilirsin derdin ya da şunu söylerdin hayır Esra Tuğba her şey senden dolayı olmuyor her şeyin müsebbibi sen değilsin diye onu açıklamalarda bulunurdun. Onu severdin Tuğba evet. ona şefkat sunardın çocuğunuzun size böyle bir dertle geldiğini düşünün onu sarıp sarmalarsın şefkatini. Sen mi? kendine neden bunu yapmıyorsun diye sorduğum zaman kalıyor değil mi? İşte biz bunu Hak kendimize Hak etmiyorum yapmıyoruz. ben diyor ne? neden peki diyorsun? Cevap Çünkü yok. ta çocukluğunda... Beklentili ebeveyn, depresif ebeveyn, eleştirel ebeveyn, yargılayıcı bir çevrede büyümek. Hep başkalarını suçlayan, yargılayan anne babalarla büyümek. Biz bu bakış açısına sahip oluyoruz. Şunu bir kere kabul etmemiz lazım. Sevgili anne babalar kendimize de bunu hatırlatalım. İyi ve kötü, doğru ve yanlışın çok ötesinde bir yer var. Lütfen her konuda bir suçlu bulmayın. Bunu çok geniş platformlarda, geniş sosyal konularda dahi yapmamız lazım turba. Şu şundan dolayıdır. Hayır neden sonuç ilişkisini gerçekten tabii ki derslerimize alacağız. Yoksa e, tabii ki hani Allah bize bir akıl vermiş, Bunu kullanacağız ama şu oldu şundan dolayı. İşte ben bir keresinde birisinin ahını almıştım. Bak bugün ayağım takıldı düştü. Her şeyi sebep sonuçla açıklamayın. Bir kahve dökülüyor. Kahveyi kim döktü? Bırakın kahve döküldü. Şu an o kahveyi bir toplayın. Çocuk bir şey yapıyor. Neden yaptın? Sen mi yaptın? Nasıl oldu? Bir dakika orada çocuk tedirgin, hı hı. çocuğa bir dokun. Biz burada üçüncü teknik, şimdi öz şefkati de söyledik. Öz şefkat çok uzun bir konu aslında. Uzun uzun belki sonra Bence başka bir programda ama. ben onun öyküsüyle yine gelirim diye düşünüyorum. Çok güzel olur, çok seviniriz. Ee, öz şefkati kendimize lütfen o sırada fark edip şöyle bir kendimize şefkat sunalım. Şema kartları yazabilirsiniz. Öz şefkati kendinize hatırlatmak için telefonunuza not alın. O duygu geldiği anda bu duygunun gelmesi için de böyle şöyle bir yine farkındalık defteri yapabilirsiniz. Hangi konularda hangi durumlarda ben suçluluk hissediyorum diye. Tetiklendiğiniz noktayı fark ettikten sonra hemen o anlarda şema kartlarına bakabilirsiniz. Ee, bu duygu senin çocukluğunda işine yaradı. Evet utandın, mahcup oldun ama şu anda işine yaramıyor ve sen her şeyin müsebbibi değilsin. Bir hata yaptıysan eğer bunun bedelini de ödeyebilirsin, insansın. Şu andan itibaren ne yapabilirsin buna bak lütfen. Bu tarz yani hani şu an bu aklıma gelen cümlelerde hı hı. kendinize dair sabit bir şeme kart yapıp bunu ara ara hissettiğiniz anda telefonunuzdan açıp bakın lütfen. Bir diğer şey yaşantısal bizim egzersizlerimiz var. Şimdi çok masalsı gelecek anlattığım şey ama ben... Terapilerimde de çok kuvvetli sıklıkla kullanıyorum. Çok şanslısınız şu an terapide yaptığımız şeyleri aslında anlatıyoruz. Peki, aynen, aynen. Ee, ama gerçekten çok etkili ve bununla ilgili çalışmalar var uzun süreli sonuçların olduğuna dair. Şimdi dedik ya içimizde bir içsel eleştirel ses var. Hmm. O böyle Freud'un süperegosu, egosu dan dan yargıç herkese çok tatlı herkese çok Kesinlikle. merhametli <gülüyor> ama kendisine o kadar sert ki senin yüzünden oldu. Hep bunu söylüyor. Bak yine beceremedin. Sakın topluluk içinde konuşma. Senin yetersiz olduğunu anlarlar. İşte bak şu hareketi yaptın. Bundan dolayı şöyle şu sonuçları yaşıyorsun şu an. Bunun be bedelini ödüyorsun şu anda. Gibi e yetersizsin, kusurlusun, eksiksin. Aman senin yetersiz olduğunu kimse fark etmesin. Hadi biraz kendini öv falan. Mesela yetersizim, kusurluyum şimmasındaki insanlar kendilerini övmeye çaktırmadan iyi oldukları yanı söylemeye çok meyillidirler. Bunu fark ettiğinizde lütfen durun. Ve deyin ki ben bunu söylemesem beni sevmeyecekler mi? Bir hafta kimseden aferin almama mesela orucu yapabilirsiniz. Yaşantısal egzersizden devam ediyorum. Onu anlatıyordum değil mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ona dönüyorum. Ee, bu duyguyu ilk kez çocukluğunuzda ne zaman yaşadınız? Hı hı. Şöyle bir Düşününce oturun. insan buluyor biliyor <gülüyor> musunuz? Bir sakinleşin. Ee, acele etmeyin. Zaten şu an konuşmayı bir anda yapma, bulmanız mümkün değil. Şu an böyle bir o hani tohumu çatlatmak olsun niyetimiz. Şöyle kendinize zaman ayırdığınız sakin bir ortamda düşününce ilk olmasa bile bir ana gelecektir çocukluğunuza dair. Sonra o çocuğun yanına gidin ve onun ona şu soruyu sorun. Şu anda neye ihtiyacın var? Çok güzel bir şey söyleyeyim. Benim bir şeyi anımsattın bana. Buradan şu gerçek vakayı alalım. ne kadar vaka üzerinden gidiyoruz. Evet. Gerçek bunlar senaryolaştırmamış şeyler. Bunun altını çizeyim. Anlıyorsunuz siz ne demek istediğimi. Şimdi bir danışanım ilkokul çağında. O ilk suçluluk duygusuna gittiği zaman. Gözyaşlarıyla bulduğu anını söyleyeyim ben. Ve orada oturduğun yanına otutturduk da. Hani diyoruz ya yetersiz kusurluyum. Bunları nasıl kaldıracağız? Ee, kopya çekmiş. Hmm. Bir derste fen bir matematik bir kopya çekiyor. Hmm. Öğretmeni onun o puanı alamayacağını biliyor. Evet. Hmm. Yani bütün sorular doğru ama bu çocuk bu kapasitede değil bunu biliyor ve öğretmen ne yapıyor biliyor musunuz? O çocuğu kaldırıyor tahtaya. Senin yeniden sınav yapacağım. Ay. Şimdi tekrar aynı soruları tek başına çözmeni istiyorum diyor. Ay. Ve sınıfta diğer sırada öğrencileri izliyor? Yüzü önünde bakın bir, bu 90'lı yıllar 80'li yıllarda yapılmış bir olay, gerçek yaşanmış bir olay. Şimdi ben bunu anlatınca işte öyle eğitimci mi olur deyip bir öğretmenleri şu an yargılamıyoruz. Kimseyi, suçlamıyoruz. Kimseyi Kendimizi suçlamıyoruz. de, başkalarını da. var yani böyle şeyler geçmişteki eğitim camiasında olan durumları biz biliyoruz. Çocuk tahtaya çıkıyor, titreye titreye ve anlattığı şey şuydu ben altıma yapmıştım korkudan. Ee, soruları yazıyor ya tahtaya kalıyor ve öğretmeni şunu gösteriyor. Kopya çektin değil mi? bak. Ispatladım. Şimdi kim kopya çekerse sınavlarda onun gibi olacak ders verdi diğer öğrencilere. Evet. O çocuk o gün orada o anlattığı o çocuk haline gidip orada biz neyi yapıyoruz aslında terapide? Bunu sözel olarak ifade edeceğiz ama git o çocuğun yanına bundan evet. tut o sınıftan çıkar onu. Evet. Orada ne ihtiyacım var? var? Maruz kaldığı şey sınav. öğretmeninin yaptığı evet. şeyin ne kadar yanlış olduğunu o güne evet. git ve sen söyle. Evet. Ben sorarım mesela. Kim kimden istersin? Diyor ki mesela birisi beni buradan çıkartsın. Kim olsun? Kimisi babam der, kimisi kendim der. Kimisi öğretmenime cevap veriyorum şu an der. Tabii kendini de bırakmak en Ay çok diyeceğim. diyorum ya. Masalsı hmm. gelebilir şu an size. Yo, gayet Ama biz, güzel oluyor. Özellikle EMDR terapisinde ben bunu çok şiddetli her seansında buna o kadar Aslında çok şahitlik orada ettim. Aslında geçmişte ki. travma etkisi uyandıran duyguyu yeniden çalışma bu. Yeniden çalışma bu. Ee, bu çok değerli bir egzersiz. Şöyle bir kendinize yapmaya çalışın. Eğer bunu e, kontrollü yapamayacağınızı düşünüyorsanız çünkü bazen gerçekten Tabii o yani. duyguya girip evet. e, çok yoğun böyle hani ağlama krizleri vesaire gelebiliyor. Lütfen hemen bir terapiste gidin. Özellikle e, bilişsel terapi ve somatik deneyimleme ve EMDR terapisi bu konuda çok etkilidir. Bunu ya, da söylemiş evet. oldum. Evet burada bunu söylemek önemli. Çekiler de bunlarla nasıl baş ediliyor? Bunların... Tekniklerini aslında evet. bir nevi söylemiş olduk. Evet. Peki süren bayağı azalacak. Soru evet. cevap yapacağız. Bence sen biraz hızlanalım toparlayalım şunu. Tamam. Çok da güzel hikayeler var sende biliyorum vakalarından da. Şimdi o rahatsızlıklar. Yani evet, kendisinde hı. bu suçluluk hissedenlerde evet. nasıl, hangi başka somatik ve psikolojik rahatsızlıklar var? Ondan evet. da bahsedelim. Bir Şimdi... de suistimali çok açık insanlar. Evet. Lütfen buna girmeni rica ediyorum senden. Ardından soru cevap yapacağım. Adım adım insandayız. Birazdan Esra Hanım'la ne yapıyoruz? Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Suçluluk psikolojisini konuşuyoruz diyorum. O iki soruyu cevaplarsam ben de şöyle çaktırmadan sorulara bakıvereyim. Tamam. Şimdi... Yapılan çalışmalarda biz şunu görüyoruz. Zaten suçluluk psikolojisi eğer kronik hale gelmişse, her an kendisindeki kişi suçlu hissediyorsa depresyon belirtisidir denebilir. Depresif özellikleri biz görüyoruz. Bunun dışında konsantrasyon Tuğba, konsantrasyonda ciddi bir düşüş görülüyor. Çünkü zihni hep yaptığı hatada, zihninde hep düşünceler var. O pişirip pişirip o kendisiyle ilgili döndürüp döndürüp duruyor bir şeyleri. Yaratıcılığının daha azaldığını biz görmüşüz yine çalışmalarda bu kişilerin. Bunun dışında verimliliklerin azaldığını yaşam enerjilerinde çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Fibromiyajı. Benim bu şekilde genelde ile gelen danışanlarımda ben şöyle bir, hmm, bir bakalım bakalım derim. Alma verme dengesi nasıl? Hı hı. Acaba fazla mı vermiş? Almamış mı? Sınırlarını çizmede zorlanmış mı? Genelde bu çıkar. Fibromiyajı rahatsızlıkları yani bedensel ağrılar. Mide rahatsızlıkları, migren, baş ağrıları. Bunun dışında şöyle bir şey yaşanabiliyor bazen Tuğba. Ee, o kadar dışarıya çıkınca başkalarını memnun etme kaygısı ve kusurluyum şemasıyla artık böyle strese giriyor ki. ki kendisini eve kapatabiliyor. Diyor ki ama ne kadar az insan o kadar rahatlık. Ben bunu çok duyuyorum çok da görüyorum sosyal medyada. Hayır tabii ki insanlarla olan ilişkilerimiz kolay değil. Ama bu bizim kendi içimize kapanmamız anlamına gelmiyor. Ben buna çok karşıyım Tuğba'ya. Bu ne kadar az insan o kadar rahatlık. Bence bu çok yanlış. Hayır bizim birilerine dokunmamız lazım. Dokundukça ben de iyileşeceğim o da iyileşecek. Dolayısıyla biz bu insanlarda sosyal fobi görüyoruz. Yalnızlık görüyoruz. Bunun dışında ne görüyoruz? Anksiyete kaygı bozuklukları takıntılı ve istenmeyen düşüncelerin evet taarruz anı Evet kesinlikle. E, bunlar var e, ve suistimali açık olması. Suistimali çok açıklar zaten şöyle e, karşıdaki kişiler tüm ilişkilerimizde bu böyledir Tuğba sizi kullanırlar demeyelim. Yine ben hani diyorum ya suçlayıcı dili her türlü şimdi kendisine şefkat sunan kişi karşıdaki insanlara da şefkat sunmaya başlar. Onun için tüm suçlayıcılıklardan bir kere mümkün olduğunca kaçınmamız lazım. İnsanlar adam kullanır değil de bazı insanlar kullanmaya meyilliyor. <gülüyor> <Demek, sana daha gülüyor> çık mı oluyor acaba? Aslında aramızda hep böyle halatlar var Tuğba. Şu an benle senin ve hepimizin birbirimizle olan ilişkisinde görünmez gümüş iplikler var. Böyle tasavvuf ehli böyle söyler. O gümüş ipliklerde biz neye bakıyoruz biliyor musun? Biraz sen çekiyorsun, biraz ben çekiyorum. Diyorum ki Tuğba biraz çeksem nasıl gelir? Bunu bilinçli yapmıyorum. Kişi önemsendiği yerden iletişime devam eder. Şimdi ben diyorum ki Aa, diyorum ben suratımı asıyorum Tuğba hemen üstüme titriyor. Önemsendim. Bunu bilinçli yapmıyor. Ay ben bunu kullanayım üstüne gideyim değil. Diyor ki ben suratımı astıkça benim üstüme düşüyor. O zaman ben bunu devam ettireyim. Bu insanlar eğer yani şöyle söyleyelim bu insanlar demeyelim ama eğer bizlerde suçluluğa dair yoğun bir patolojik durum varsa karşımızdaki insanlarda bunu kullanır hale geliyorlar. Sınırlarımızı çizmek bunun için çok önemli. Ben nelerden hoşlanıyorum. Hayır diyebilmek. Sen yeterince alma duygusunu... Kendi kendini beslemeyi öğrenirsen herkesin kaşından gözünden etkilenmeyi bırakırsın evet. ve ne olur bu sefer diğer insanların e, yaptığı hareketleri de daha e, az etkilenerek doğru bir süzgeçten geçirmiş olursun. Çünkü hatalı da olabiliriz. Hayat deposunu, hayat depomuz var hepimiz yolda giderken bir depoyla yürüyoruz ömür ne kadar giderse o depoyu dolduranlar İlimle, tasavvufla, ibadetle, bir kariyerle, bir meslekle, bir çocuk yetiş yetiştirmekle. Ne geliyorsa bir hobiyle, evet. bir bahçıvanlıkla ne bileyim bir çiftçilik her şey olabilir. O depo doluyorsa ve biz ondan besleniyorsak sanırım suçluluk hissetmek de daha az aklımıza geliyor. Çünkü üretmek bence evet. orada dengeyi veriyor. Evet. Biz üreterek aslında Allah'ın bize verdiği şeyleri veriyoruz hayata etrafımıza. İşte alma verme Bakalım. dengesi bu. Yaradanın bana verdiklerini zevkle alacağım, kendi sınırlarımı çizeceğim birileri bana ilgisini verdiğinde, şefkatini verdiğinde zevkle kabul edeceğim. Suçlu hissedenler aman yük olur muyum? Mesela yardım isteyemez bu insanlar. Hayır alın, yaradanın verdiklerini alın ve bunu yaptığınız zaman zevkle vereceksiniz. İşte o senin vermek dediğin. Hata yapmış olabilirsin ama ben verme davranışıyla kefaretimi de ödüyorum. Ödüyorum çok güzel, dengeli verme. Sistematiği bu. Evet. Hatasız olmak diye bir şey yok. Lütfen gerçeklik algısına geri dönelim. Hata yapacağım bunu telafi edeceğim. Başkalarının kalbine evet. dokunarak bende ne nimetler varsa onları başkalarıyla paylaşarak. Çok güzeldi. Yani bakıyorum şöyle gerçekten belki 10 dakikam falan kaldı onu da söylemiş olayım. Hızlıca soru cevap yapalım ama ben şimdi sorular okuyorum sen cevap veriyorsun ya ben birkaç soru birden okuyayım. Olur. Tamam mı? Soru Hı -hı. izleyenlerimizin emkini benim emkini demesinler bana. Tamam. Şimdi Semra Hanım var ama önce kim yazmış ondan önce? Evet, Meliha Hanım. Kızım demiş, hemen hatırlatıyorum. Adım adım insan, Instagram hesabınız. Lütfen biz bu hesabımızdan takip edin. Gönderilerimizi beğenin. Altına yorumlar yazın. Azıcık bizim de ihtiyacımız oluyor böyle şeylere. Bize de motivasyon oluyor diye söylemiş oluyorum. Ve gelen ilk soruyla başlıyorum. Meliha Hanım demiş ki, Kızım 13 yaşında, çok içine kapanık ve ergenliğin zirvesinde. Küçükken çok eleştirel ve mükemmelliyetçi tavrım yüzünden böyle olduğunu düşünüyorum. Ve kendimi... Suçlu hissediyorum ne yapabilirim demiş. Bence bu soruya cevap vereyim ardından iki tane arka arkaya. Farklı şimdi anne annelerde çok yoğun bu. Çok fazla var özellikle ileriki yaşlarda annelerde artık böyle daha büyük problemler evlilik vesaire iş vesaire konuları çıkıyor. Ee, suçlu hissetmeniz kendinizi kötü hissetmeniz olabildiğince normal. Fakat şunu unutmayın ki. Ee, Birincisi hala her şey için e, zaman var. Hiçbir şey için geç değil. Şu andan itibaren belki etrafınızdaki e, küçük yaştaki çocuğu olanlara bu konuda e, önemli hatırlatmalar yapabilirsiniz. Ben hata, hata yaptım. Sen yapma, yapma bak ben böyle sonucunu gördüm diye. İkincisi lütfen kızınıza şu andan itibaren... Koşulsuz sevginizi sunun. If close diyorum ben buna. Yani hani şartlı sevgiden şunu yaparsan beklentili sevgiyi bırakıp bundan sonra yaparsanız emin olun her şey için değişim mümkün. Ben 80 yaşındaki bir insanın da yani 7'sinde neyse 70'inde odur denir. Ama ben bunun ümitsizlik olduğunu ve bir mümine yakışmadığını düşünüyorum. Siz bundan sonra elinizden geleni yapın. İkincisi o kızınızın kendi içsel yolculuğu. Demek ki o dönem Öyle bir annesi olması gerekiyormuş. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, en mükemmel anne olsanız bile çocuğunuzun emin olun bazı kusurları ve bazı travmaları olacaktı. Çünkü hayatın gerçeği bu travmaya ihtiyacımız var. Yanlış tutum ebeveyn tutumlarına ihtiyacımız var. Demek ki kızınızın bunları kendi içerisinde çözümlemesi gerekiyor. Onun içsel iyileşme gücüne inanın ona destek olun. Bunun içinde belki kendi yaptığınız hataları da konuşabilirsiniz. Bence bu çok önemli. Çok samimi, çok hem de ergenlik dönemindeki bir kız için o kadar güzel bir iletişim dili olacaktır, eminim. Muhabbet edin bir yetişkin gibi. Bir de af ve mağfiret ayet hadislerine de bakabilirsiniz. Kendinizi affedemiyorsunuz. Evet. Peki Semra Hanım demiştim yani merhabalar Tuba Hanım. Ben sevdiklerimi mutlu etmekten, onlar için harcama yapmaktan ve çaba harcamaktan çok mutlu olurken kendim için bir şey yaptığımda özellikle para harcadığımda suçluluk duygusu evet. taşıyorum. Çok. Aslında kendimle barışık bir insan olduğumu düşünüyorum fakat nedense özellikle para harcadığımda Acaba gerekli miydi, gereksiz miydi diye soruyorum kendime. Neden acaba demiş. Hayırlı Ramazanlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Aslında, güzel bir soru. Aslında ben bundan bahsedecektim. İyi oldu. Çok teşekkür ederiz bu evet. soru için. E, suçluluk psikolojisi olan insanlar başkaları için sınırsız verme davranışı. Ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum derken kendilerine geldiklerinde suçlu hissederler. Sanki dünyada mutlu olunmamalıymış gibi. Zengin olunmamalıymış. Hı. Sağlıklı ve güzel olunmamalıymış gibi bir hisse kapılıp bazen gereksiz mütevazilik yapıp kendilerini cezalandırılırlar. Bu sizin içinizdeki cezalandırıcı çocuğun olduğunu gösteriyor. Bilakis ona şu andan itibaren zihniniz ne söylüyorsa tersini yapın. Lütfen kendinize güzel hediyeler verin. Her gün kendiniz için bir öz şefkat hareketi. Ben şöyle diyorum mesela kendiniz için bir kahve. Ara ara kendiniz için bir çiçek. Bir menüsü. Bugün ben bunu yiyeceğim bir yani Her gün çok güzel olur et yemeği istiyor diye et yemeği yapıyorsanız, kendiniz için bir şeyler yapmıyorsanız burada... pişirin. Şöyle yapın. Et yemeği yapabiliyorsanız eşinize de tabii ki, tabii ki. onun da, ama da yapın siz? ama kendinize de bugün de canım enginar çekiyor deyip bir enginar lütfen yapın. Böylelikle o değersiz yanımızı değerlendireceğiz, hissedeceğiz. Ben, kendinize küçük hediyeler alın derdim. E, i̇zleyenimize söyleyeyim, e, üniversite hayatımda ben böyleydim. Kendime hiç para harcamaz etrafıma dağıtırdım bir şey alacağım zaman suçlu hissederdim takamazdım giyinemezdim yapamazdım bunu yavaş yavaş ben de açtım bunların altında farklı nedenler yatabiliyor belki ama e, o çok güzel bir şey son zamanlarda iftardan sonra bulaşıkları hemen toplamıyorum. Bir dakika ya diyorum ya ben oruç tuttum bütün gün şöyle bir kahve içeyim evet. dursun şu bulaşıklarda sonra toplayayım. Evet. Bu suçluk hissedenler biraz davranışlarınızı değiştirmek zorundasınız. Evet. Kendinize köle izah ve muamelesi yapmasından vazgeçeceksiniz. Tercihlerde bulunun kendinize evet. özel molalar zamanları ayırın. İhtiyaçlarınızı fark edin. fark edin. Çocukken başkalarının ihtiyaçlarını öncelemişsiniz. Belki olgunlaşmamış bir ebeveyniniz vardı ve siz olgun olmak zorundaydınız. Öyle, Ama, davranmak zorundaydın. öyle davranmak zorundaydınız. Ama lütfen kendi ihtiyaçlarınızı fark edin bu zamanla olacak bir şey durup molalar ve her gün ben bunu çok seviyorum her gün kendin için bir şey yap çok güzel bir not tutmuşsunuzdur umarım bu programı Esra mükemmel şeyler söyledi soruyla devam ediyorum bu biraz beni de üzen bir soru ee, okuyacağım bunu bu tarz durumlar kefaredi biraz zor olacak ama Esra ne söyleyecek bakalım kız kardeşimle kavgamız sonucunda kendini öldürdü 10 sene oldu. Tedavi görsem de yaz döneminden hiç çıkmadım, çıkamadım. Bende kalıtsal olarak öfke suçluluk oldu demiş bir izleyenimiz. Böyle durumlar. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, başınız sağ olsun diyelim. 10 yıl geçmiş ama sizde hala acısı taze. Karı koca kavga ediyor. Adam gidiyor cinnet getiriyor öldürebiliyor. Evet. Evet. Ya da kendisini öldürüyor. Karısı Diz kavga ettik, en son onu kavga ettik. Ondan sonra öldü. Göremedim. Sabahleyin atışıyorlar, kavga ediyorlar. Kocası ya da karısı trafik kazası geçiriyor, ölüm haberi geliyor. Eyvah diyor. Bu su bu bu tarz şey. Evet. Bunlarla nasıl insanlar mücadele edecek? Ya da benim yakın yaşadığım bir durum, mesela yolda arabada uyuyakalıp kalıp hmm. hani annesini mesela vefat vefatına hani belki hani bir şekilde dolu aile olarak neden olmak. Yani bunlar çok acı deneyimler. Ben birincisi çok travmatik bir konu. Baş sağlığı diliyorum ve şiddetle travma terapisi, EMDR terapisini şiddetle tavsiye ediyorum. Etkisini uzun uzun anlatmak isterdim. Gerçekten çok etkili. İkincisi bundan sonrası adına belki bugün konuştuklarımızı kendisine uygulayabilir ama kefaret ödeme kısmı dedik ya kardeşi için belki sonuçta bizim ahiret inancımız var. Onun için çok güzel şeyler yapılabilir. Sadakayı cariye var bizim dinimizde. Sadakayı cariye ile bundan Hatta sonrası adına çok güzel şeyler yapılabilir. Eğer varsa kardeşinin çocukları onlara çok güzel yatırımlar yapılabilir. Onun nesli üzerinden çünkü en güzel sadakayı cariye çocuk ve senin kendi neslindir. Bu tarz şeyler yapılabilir. Onun adına su kuyuları hani Çok fazla seçenek var şu an. Hayırlar hasenatlar yapmanız, Yapmak. evet mezarına gidip konuşmanız. Ben bunu bile çok önemsiyorum. Değil mi? Tam tam bir yaz şey aslında bu terapisi. Yani bence o hala aşılmamış Hı -hı. ve kuru. Ama şunu bir unutmamak yaz. lazım. Ee, bizim kontrolümüz dışında olan şeyleri tıba fark etmemiz lazım. İlahi kadere de teslim olmak lazım. Burada maneviyatı çok önemsiyorum. Ee, sonuçta bir şekilde. Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle bir şeyler oluyor ve bizim kontrolümüzün dışındaki şeylerle de Allah Teala'ya bırakmak sadece onun için hayır dualar etmek evet. lazım. Peki son soruyu sanırım sıkıştıracağım araya, vaktimiz tabii daralıyor. Ee... Esin Hanım demiş ki Tuğba Hocam çocukluğumda ben de annem tarafından sürekli suçlanırdım. Bugün çok kaygılı bir insan oldum ve ilaç tedavisi alıyorum. Acaba bu durum çocukluğumdaki suçlamalardan mı kaynaklanıyor ve şu an ne yapmam gerekiyor? İlaç almak çok vicdan yapıyor beni demiş. Muhtemelen bir de böyle hani rahatsızlıklarınızdan dolayı ilaç kullanırken suçluluk etmekten bahsetmiş. Hmm, Evet. Ee, bir buçuk dakikam var ve söz senin. Evet yani evet, çocukluktan e, doğrudan çocukluktan demeyelim ama çocukluğun etkisi çok fazla bunu hepimiz artık biliyoruz. E, birincisi o çocuk yanımıza gidelim ona şefkat sunalım. Sorumluluk alalım birilerini suçlamak yani bu benim çocukluğumdan annem babam bana böyle davrandı demek de aslında bir nevi suçlama psikolojisidir. Bundan da kaçınalım her şeyin her türlü döngünün kırılabileceğini hatırlayalım. Bunun sorumluluğunu alalım. Yani şu an bize anne babamız çocukken böyle davrandı deyip kolaycılığa kaçamayız. Suçluluk psikolojisi kolaycılıktır. Şu andan itibaren aktif olan suçluluğu, aktif olan pişmanlık hissiyle beraber harekete geçme zamanı. Kendiniz için, değişim için artık mutluluğu hak ettiğinizi kabul edin. Bunun için elinizden geleni yapın diyorum. Evet. Ee, Başka ne denir bilmiyorum. Yani çok çok, çok, çok fazla söylenecek şey tamam. Bu meselede ben uzman yardımı almalarını kesinlikle çok biz ekranlarda efendim tedavi direkt sunamayız ama bir farkındalık oluşturabiliriz ve bunu Esra bugün çok güzel yaptı. Süreyim. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum Esra. Ağzına yüreğine sağlık. Şahane katkılarından dolayı. Çok teşekkür ederim Tulacığım. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda suçluluk psikolojisini konuştuk. İnşallah faydalı olmuşuzdur diyorum ve sizlere Allah'a emanet ederken hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.